Evuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn Ehlibeyt mektebindeki yürüyüşümüz devam ediyor Kökü peygamberin sofrasında ve meclisinde olan bir nesli anlamaya çalışıyoruz. Amacımız ne birilerini kızdırmak ne de birilerine yaranmaktır. Bunu dille söylemenin bir manası var mı bilmiyorum ama söylüyorum. Kalplerdeki gizlenenleri de açığa çıkaranları da bilen Rabbimiz her şeyi biliyor. Tek bir amacımız var o da Peygamberin bir şekilde terbiyesinden geçmiş, nesillerden nesillere de o terbiye aktarılmış, dinin intikal ve muhafazasında da bir şekilde kendilerine rol biçilmiş, o güzide nesli biraz olsun tanıyabilmek, o güzel imamları bulundukları ortamdaki mücadelelerini, ilimlerini, bir şekilde ortaya koydukları o güzellikleri kavrayıp, bugünün dünyasına da o salihlerden, sadıklardan, şehitlerden izler taşımak. İnşallah Mevla niyetimizi hep böyle halis tutsun ve bizi gereksiz tarafgirliklerin içerisine dalanlardan etmesin. Bizi gerçek manada, ilmi bir sorumluluk çerçevesinde tarihi algılayıp, anlayıp, bu günlere de örnek ve ibret nazarıyla taşımayı nasip etsin. Biliyorsunuz tarih bunun için okunur, bunun için okunmalıdır. Tarihin içerisinde iyi işler yapanlar, Habil'in damarını temsil edenler, Örnek alınmak için okunurlar. Kabil'in damarını temsil edenler, ibret alınmak için okunur. Biz de bunu yapmalıyız. O iki damar, o gün başladı Adem'in çocuklarıyla ilk silsilenin insanları olarak son Adem'e kadar da devam edecek bu. Dolayısıyla hiçbir zaman tarihin yaşadığı ve bir şekilde isimlerini sembolleştirdiği insanlar yok olmayacak. Firavunlar hep olacak, Nemrutlar hep olacak, Samiriler, Hamanlar, Kamanlar hep olacak... Bunlar olduğu gibi Yezitler, i̇bn Ziyadlar, Şimir İbn-i hep olacak. Bunlar olduğu gibi onların karşısında olan o iyilik damarını temsil eden, o gün bunun adı Habil'di, o gün bunun adı Musa'ydı, İsa'ydı, İbrahim'di, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı, Musab'dı, Sad'dı, Hüseyindi, İmam Zeynel Abidindi, kimdiyse onlar da hep olacak. Asıl mesele şu çağ, şu anda Ebu Cehilleri çok gördüğü bir çağda var mı onların karşısında o iyilik damarını, hayır damarını temsil edenler? Acaba biz şu andaki duruşumuzla, kametimizle hangi damarı temsil ediyoruz sorgusunu her an sorabilmektir. Allah bizi hiçbir zaman zalimin yanında kılmasın, zulmü sevdirmesin, zalimi alkışlattırmasın ve her daim İmam Hüseyin gibi hak ve adalet adına neticesi ne olursa olsun, kılıçlar altında doğranmak dahi olsa neticesi hak ve adalet adına hareket etmeyi bizlere de nasip etsin. O hayır damarının, o hak damarının bir imamına Söz gelip dayanmıştı. İmam Muhammed El Bakır dedik. Geçen ders hayatına ait bazı tabloları, özellikle yaşadığı zemini anlamaya çalıştık. Bugün de bıraktığımız yerden inşallah sözü devam ettireceğiz. Hatırlarsanız dedi ki onun birçok lakabı var. El Emin o lakaplardan bir tanesi, Hadi o lakaplardan bir tanesi. Şahit o bir tanesi, en meşhur olarak Bakır o lakaplardan bir tanesi. Onun adını biz babasıyla beraber ansaydık ne diyecektik? Muhammed İbni Ali diyecektik ya da Muhammed İbni Zeynel Abidin diyecektik. Ama lakabı o kadar meşhur, o kadar öne çıkmıştır ki biz bakın onu Muhammed El Bakır diye anıyoruz öyle isimlendiriyoruz ve Muhammed İbni Ali deseniz çoğu insan hangi Ali diye size soracak ama El-Bakır der demez İmam Zeynel Abidi'nin oğlu olan o meşhur Muhammed zihinlerde çağrışacak. Peki neydi El-Bakır? el Bakr ya da bakr Ilm ilimleri yarıp derinliklerine ulaşan, ilmi hikmetleriyle, altında sakladıkları gizlilikleriyle bilen, ilmi geniş çerçevede ele alan, bu anlamların hepsi bakurul ilm kavramının ifadesinin altında anlamını bulur. Biz ilk dönemden şimdiye kadar bize ilmi intikal ettiren alimlerimizi, Şöyle bir tasnife tabi tutsak, Allah hepsinden ebeden razı olsun. Her birisi bizim başımızın tacıdır. Gerçekten bize çok önemli şeyler bırakmışlardır. İlk günden bugüne kadar ilmin zürriyetine inanan bizler, onlar devirden devire naklettikleri o ilmin üzerinde şimdi konuşuyoruz. Onların hiçbirini birinden biz ayıramayız. Birbirleriyle çatıştıramayız. Bilakis anlamaya çalışırız. Anlama adına bir soru sorarak biz o alimlerimizi şöyle bir tasnife tabi tutarsak alimlerimizin o ilmi intikallerini iki çerçevede değerlendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi ilmi kendilerinden önce alıp kendilerinden sonrakilere aynı şekilde nakledenler. Bir de İlmi kendilerinden öncekilerden alıp o aldıkları ilmi biraz daha yoğurup hikmetinin manasının biraz daha farklı açılımları üzerinde çaba gösterip bir şekilde derinliklerine inerek hikmetini maksadını sorgulayıp kendileri de üzerine bir şeyler katarak sonraki nesillere aktaranlar. Bu iki tasnifimiz yani bu ikiye ayıran, ayırmamız bugün tefsir tarihimizde var olan rivayet ve dirayet tefsiriyle alakası yok. Ben oralara girmeyeceğim sizi oralara da sokmayacağım. Ya da rey ve nakil diye ayrılan bir şekilde sadece nakle dayanan bir şekilde de akla dayanan çeşitli şekillerde ilmin aktarımına da dayanmıyor. Ben bunu da kastetmiyorum. Sadece kastım şu ki Alimlerimizin bir kısmı böyledir almışlardır büyük bir ilmi hassasiyetle virgülüne noktasına dahi dokunmadan tabir caiz ise eğer bir ayna hassasiyetinde nakletmişlerdir bu çoktur bu çokça örnekleri vardır böyle alimlerimizin bir de vardır almıştır ilmi yoğurmuştur disipline etmiştir Tahkik etmiştir tahrik etmiştir tenkit etmiştir ortaya çıkardıklarını nakletmişlerdir hangisi iyidir hangisi kötüdür diye bir soru sorulmaz İkisinin farklı anlamları var farklı değerleri var farklı açılımları var size geçen dönem bu manada bir iki alim anlattım zihinlerinizde çağrışacak o onları da hatırlayıp bu meseleyi daha iyi anlayacaksınız. İki siyer alimimizi anlamaya çalışmıştık geçmiş derslerimizde. Onlardan bir tanesi Muhammed Hamidullah'tı bir tanesi ise Muhammed Asım Köksal'dı. Allah ikisine de rahmet eylesin. İnanın tam da onların örnekleridir. Asım Köksal Hoca İslam Peygamberi kitabını nasıl yazmıştı? Bir ayna hassasiyetinde almıştı rivayetleri en ufak bir yorum dahi katmadan bize yansıtmıştı ona ihtiyacımız var bir şekilde rivayetleri asli kaynaklarındaki gibi görme adına bizim böyle bir kitaba böyle bir kaynağa ihtiyacımız vardı Asım Köksal Hoca da bunu yapmıştı ama gelin Muhammed Hamidullah Hoca'ya hoca da almıştı kaynaklardan o rivayetleri Yoğurmuştu yoğurmuştu tenkit etmişti eleştirmişti farklı bir biçimde sunmuş ve bize İslam peygamberi gibi gerçekten şu anda bile siyerin hikemi adına siyerin bir şekilde maksadı adına elde edebileceğimiz çok öz Rafine bilgiler vermişti diyebilir misiniz şimdi Asım Köksal hocanın kitabı iyidir de Muhammed Hamidullah'ın kötüdür ya da o kötüdür de o iyidir böyle bir şey yok. İkisi de bir şekilde istihdam ilahinin sevki ilahinin bir tezahürü olarak kendi yapılarına uygun bir biçimde o ilimden nasiplenip bize de nakletmişlerdi. Sözü tekrardan Muhammed el-Bakır'a getirdiğimiz zaman onun bu ikinci sınıfa dahil olduğunu görürüz. O ana kadar başta babası İmam Zeynel Abid'in olmak üzere o gün için hayatta yaşayan Cabir bin Abdullah, Ebu Said el-Hudri, Enes bin Malik, Abdullah İbni Ömer ve adını sayacağınız daha onlarca sahabi. O devirde yaşayan yaşça biraz kendinden büyük olan tabi'in imamları bunların hepsinden ilmi elde ediyor. Ve o ilmi kendi zihin dünyasında yoğuruyor bir şekilde disipline ediyor disipline ve formüle ettiği o ilmi başta oğlu Cafer'i sadık olmak üzere kendinden sonraki nesne emanet ediyor. Ve bu manada da öyle güzel bir miras bırakıyor ki biz gerçi gelecek derslerde Caferi Sadık dediğimiz zaman o ilmin formüle halini daha iyi anlayacağız. Ve bu sözler o zaman daha iyi anlaşılacak ama bilmeniz gerekir ki ilim meselesinde Muhammed Bakır'ın tabi olduğu zümre bu ikinci zümre. Peki bunları bir zemin olarak kabul edelim. Geçen ders ben ne dedim sizlere dedim ki yaşadığı zeminde halk noktasında da sıkıntılar vardı yönetim noktasında da sıkıntılar vardı. Biliyorsunuz devir emevi devridir asrı saadetten sonraki süreçtir özellikle Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra hicri 41'den sonraki süreçte yavaş yavaş İslam toplumunda bir çözülme baş göstermiştir ve iş Muhammed el Bakır'ın dönemine gelince ki o döneme gelene kadar Kerbela faciası yaşanmış o döneme gelene kadar Harre vakası yaşanmış o döneme gelene kadar Kabe mancınıklarla yıkılmış onlarca hadise yaşanmış böyle bir zemine geliyor Muhammed el Bakır o dönemi o zemini Şöyle sapmalar çerçevesinde ele alsak dört temel sapmanın olduğunu görürüz. İslam toplumunun o anki fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. O anki halini anlamaya çalışıyoruz. Akidevi sapma o gün var. Siyasi sapma var. İktisadi sapma var. Ahlaki sapma var. İslam toplumunun hali böyle. Akidevi alanda da sıkıntı var siyasi alanda da var iktisadi alanda da var ahlaki alanda da var. İşin garibi aslında temelde akide olması gerekiyor ya akidedeki sapma arkasından saydığımız üç sapmayı da zaten beraberinde getirmiş. Nasıl bu sapmaları şöyle bir anlamaya çalışalım akidevi sapma İslam'ın o saf duru. Ana damar dediğimiz Ehli sünnet ve cemaat çizgisi ki o çizgi zaten sahabenin naklettiği çizgiydi. Bir şekilde Hazreti Ali'nin döneminde ve onun şehadetinin arkasından itibaren ihtibar, çeşitli sıkıntılara uğradı. Ve öyle bir zeminle erdi ki İslam dünyası o günün dünyasından bahsediyoruz. Mutezile diye bir düşünce çıktı, mürciye diye bir düşünce çıktı. Mücessime diye bir düşünce çıktı kaderiye çıktı harici çıktı şu çıktı bu çıktı onlarca fırka onlarca hizip onlarca düşünce oldu. Neden oldu bunlar şimdi sahabenin Müslüman olurken yaptıklarını Efendimiz aleyhissalatü vesselamın onlardan istediklerini bir hatırlayın. Geliyor hangi düşüncede olursa olsun şarttan geliyor garba geliyor efendimizin önüne geliyor iman edecek iman edene kadar ki o hayatını cahiliye hayatı diye nitelendiriyor. Efendimizin huzurunda la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince ne varsa hepsini geriye bırakıyor İslam'ın o güzel mektebine dahil olarak İslam'ı öğrenip yaşama adına gayret gösteriyor. Ama o sürece gelince, Hicri 40'tan sonraki süreci söylüyoruz. Nasıl geliyor? Hristiyandır, Yahudidir, Mecusidir, başka bir din mensubudur. Geliyor, la ilahe illallah diyor ama ne varsa da İslam'a taşıyor. Bırakmıyor. O ana kadar biriktirdiklerini de İslam'ın içine getiriyor. Ve sahabenin öğrettiği saf duru İslam inancı kültürel bir İslam'a dönüşüyor. Önceki muktesabat gelip İslam'ın içerisine dahil olup İslam'la renk alıp o İslam potasının içerisinde eriyeceği yerde dikkat edin bu sözlere getirdikleri İslam'ın mesajlarını etkiliyor. Ve bu da akidevi anlamda ciddi bir sıkıntıya sebebiyet veriyor. Çünkü İslam'ın kendisine özgü bir akaidi vardır inanç esasları vardır bunları Kur'an vazetti, etti aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunları beyan etti sahabe de bunları uyguladı sonra müştehit imamlarımız bunları bir şekilde disipline ettiler ama o sürece kadar yapılan buydu ne oldu peki o sürece kadar bu korunmadığı için sapmaların önü arkası kesilmedi. Akidevi sapma öyle bir noktaya geldi ki İslam dünyasının o günkü coğrafyası çok büyümüştü. Her coğrafyada bu manada farklı bir düşünce, farklı bir akım, farklı bir yapı oluşmuştu. Siyasi sapmaya gelelim. Akidevi sapma olduğu için siyasi sapma da olmuştu. Çünkü akaid dediğimiz şey akide dediğimiz şey tevhid. Tevhid dediğimiz şey bir olanın etrafında birleşmektir. Bunun inançtaki tezahürü başka inançta tevhid olduğu zaman sosyal hayattaki tezahürü daha başkadır. Dolayısıyla eğer zeminde tevhid varsa sosyal hayatta vahdet olur. Bugün niye biz İslam ümmeti olarak vahdeti çok konuşmamıza rağmen elde edemiyoruz? Çünkü daha tevhid konusunda sıkıntılarımız var. Akide'de birlik olmadığı için sosyal hayatta birlik olamıyor. Eğer biz akide'de birliği sahabenin bize öğrettiği şekilde saf ve duru bir biçimde hayatlarımızda tanzim etseydik vahdet de olacaktı. O günde aynı şey oluyor. Akide'de sıkıntı olduğu için siyasal hayatta da sıkıntı var. Emeviler diye bir zümre var. O gün İslam ümmetinin başında söylediklerini yaptıklarını biliyorsunuz defaatle biz de söyledik. Arapçılığa dayanan bir düşünce var. Mevaliden ve Arap olmayan unsurlara karşı inanılmaz bir düşmanlık var. Böyle olduğu gibi sadece Arapçılık içerisinde de kalmıyor o. Arapların içerisinde de Beni Ümeyye ırkçılığı var. Beni Ümeyye'ye ait bir üstünlük meselesi var. Bunların hepsi. O günkü İslam dünyasında siyasi anlamda sıkıntılara sebebiyet veriyor. Üçüncü sapma neydi? İktisadi sapma. Düşünün fetihlerle ganimetler taşınıyor. Mesela Emevilerde o kadar sıkıntılar olmasına rağmen... Fetihler noktasında da Allah onların eliyle dünyanın dört bir tarafına İslam'ın mesajlarını götürüyor. Onların zamanındadır İstanbul'a Ebu Eyyub El Ensari'nin gelişi. Onların zamanındadır İslam ordularının Sicilya'ya ta İtalya'ya dayanmaları. Semerkanda, Buhara'ya, Beykent'e, Horasan'a, Azerbaycan'a, Ermenistan'a, Emeviler döneminde İslam gidiyor. Dolayısıyla iç tarafta böyle sıkıntılar olmasına rağmen Allah onların eliyle İslam'ın mesajlarını götürüyor. Yapılan her fethi ganimetler olarak dönüyor. Ne oluyor peki? Refah seviyesi artıyor. Daha düne kadar evlerine kapı taktırma meselesinde dahi bu caiz mi değil mi meselesini tartışan insanlar 3 kat 4 kat evler yapmaya başlıyorlar İnanılmaz derecede zenginleşiyor Müslümanlar ve bu zenginlik de iktisadi anlamda onları rahata sürüklerken diğer taraftan çözülmeleri beraberinde getiriyor peki bu İslam dünyasının bütün fertleri için geçerli bir şey mi? hayır refah düzeyi artan zenginleşen zümreler olduğu gibi Sosyal paylaşım noktasında sıkıntılar yaşandığı için o anda İslam dünyasında fakirlikleri alta inen bir yönüyle zayıflayan zümreler de var. Ve bu bir uçurum haline geliyor. Bir tarafta zengin bir zümre, hiçbir şey ihtiyacı yok. Bir taraftan da ekmeğe muhtaç bir zümre. İktisadi sapmada bu manada sıkıntıları bu şekilde çoğaltıyor. Gelelim ahlaki sapmaya. Şimdi akidevi sapma varsa eğer siyasi sapma varsa iktisadi sapma varsa ahlak durabilir mi yerinde? Ahlakta da inanılmaz bir çözümle var. Öyle ki liyakat adına ehliyet adına İslam dünyasında acziyet yaşanıyor. Ve devletin baskısı özellikle insanları iki yüzlü bir hale getiriyor. Nifak o günkü dünyada farklı bir boyuta Devlet eliyle getirtiliyor öyle bir noktaya geliyor ki insanlar iç dünyalarında başka şeyler düşünüyorlar ama dillerinden başka şeyler söylüyorlar. Ne gibi geldi Kufeden bir zümre Hazreti Hasan'ın karşısına dediler ki Hazreti Hasan'a ey imam ilim sende, irfan sende, hikmet sende ama Şam'ın pilavı daha yağlı. Şam'ın pilavı öyleyken niye senin yanında duralım ki? Bu aslında bir slogan olarak bir cümle olarak bizim tarih kitaplarımıza kaydedilir ama bir hakikati resmediyor. Pilavın yağlı olması içte bir şeylerin farklı bir biçimde düşünülmesine rağmen o insanları başka tavırlara sevk ediyor. Ve bu çözülmeye ahlaki anlamda inanılmaz manada çözülmelere sebebiyet veriyor. Yine hatırlayın şair Ferezdak'ın Kerbela yolunda Hz Hüseyin'e söylediği sözü. Ne dedi Ferezdak? Gitme ey imam Kufe'ye. Vallahi onların yürekleri seninle ama kılıçları bilekleri Yezit'ledir. Yürek ayrı bir şey söylüyor. Kılıç bilek. Ayrı bir şey söylüyor ahlaki yozlaşma bu manada inanılmaz derecede toplumda farklı tezahürler oluyor. Şimdi İmam Muhammed Elbakır böyle sapmaların olduğu bir zeminde ilmin de getirdiği bir altyapıyla gerçekten bu konuda ileri düzeyde olduğunu söyledik böyle bir zeminle bir mücadele tarzı geliştiriyor. Biz şimdi bu dört tane sapmayı bugünün dünyasına taşısak acaba bugünün dünyasından çok ayrı şeyler mi söyledik? Akidevi sapma yok mu bugünün dünyasında? Siyasal sapma yok mu? İktisadi sapma yok mu? Ahlaki sapma yok mu? Var. Böyleyse eğer nasıl bir mücadele yöntemi geliştirmeli sorusunun cevabını... Muhammed Elbakır'dan alacağız o bu sapmaların olduğu bir zeminde söz söylemeye başlıyor mücadele tarzı geliştiriyor peki ne yapıyor tavrı sükunet tavrıydı aynen İmam Zeynel Abidi'nin tavrı gibi aynen babasının amcası Hazreti Hasan'ın tavrı gibi sükunet tavrıydı yani o gün bizatihi yönetimle Sıcak bir çatışmayı hiçbir zaman yapmadı. Hayatının sonuna kadar hatta kardeşi İmam Zeydi de bu konuda birkaç kez uyardı. Kendisi sükunet tavrını benimsemesine rağmen mücadeleden geri kalmadı. Bunu çok iyi anlayalım. Bugün biz Hazreti Ali'nin döneminden bugüne kadar olan süreci değerlendirirken orada bir izzet tavrı var. Orada bir mücadele tavrı var. Orada bir sükunet tavrı var, orada bir zillet tavrı var, orada bir şehadet tavrı var. Bu tavırların hepsi birbirinden farklıdır. Hiçbir zaman sükunet tavrı zillet tavrı değildir. Eğer bir süküneti zilletle eşdeğer koysak adını andığım isimlerin hepsini oraya yazmamız lazım. Ve bu büyük bir haksızlık olacaktır. Sükunet tavrı bir tavırdır. Ve asla zillet değildir içinde mücadeleyi saklar ancak ümmetin selameti için o gün yaşayan insanların yönetimlerin zulümleri altında inleyip de kanları atmasın diye sessiz ve derinden bir mücadele tarzı geliştirilir. Bağırmaz çağırmaz sakince ama bir şekilde mücadele eden bir tavırla işi yürütür. Şimdi biz bunu İmam Muhammed'in tavrında görüyoruz. Peki ne yaptı İmam Muhammed? Nasıl bir tavır takındı? İmam Muhammed'in mücadelesini de dört başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi talebeler yetiştirmesi, ikincisi halkı irşad etmesi, üçüncüsü alimlerle görüşmesi, dördüncüsü yöneticileri uyarması. Dört başlık altında İmam Muhammed Elbakır'ın zeminde ilim olan bir mücadelesini okuyacağız. Ve inşallah bugünün dünyasına da taşıyacağız. Şunu itiraf edeyim size belki sizin de iştahınız bu noktada biraz kabarmış olur. Ben açıkçası bu derse hazırlanırken çok istifade ettim. Sanki çoğu zaman bugünün dünyasını okuyormuşum gibi geldi. Bir anda koptum tarihten bugüne geldim. Özellikle mücadelesini oluştururken bu dört başlık altında verdiği şey bugünün dünyasına da bize çok şey söyledi. Ben alacağımı aldım inşallah sizler de alırsınız. Birincisi talebeler yetiştirmez. Bu kadar sapma var. İmam dedi ki iş salih ve sadık bir cemaatin inşasıyla çözülür. Bunun üzerine de dedesinin. Dedesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu kastediyorum mescidinde bir ilim havzası oluşturdu ve talebeler yetiştirdi orada. Halkalar kurdu tanıdı talebelerini kabiliyetlerine ve mizaçlarına göre onları ayırdı bir şekilde onlara ilim adına irfan adına hikmet adına çok şey verdi. İmam Muhammed el-Bakır biraz sonra talebelerini söyleyince bu sözüm niçin daha iyi anlayacaksınız? Hiçbir insanı yetiştirirken benim adamım olsun diye yetiştirmedi. İslam'ın adamı olsun diye yetiştirdi. Cemaatini adam yetiştirmedi. İslam ümmetini adam yetiştirdi. Onun içinde ilmin cimriliğini yapmadı. İslam dünyasının neresinden gelirse gelsin onun ilim halkasına oturdu istifade etti alacağını aldı çıktı gitti oradan aldığını başka yerlere götürdü ve o manada salih ve sadık cemaatin oluşması adına inanılmaz bir gayret gösterdi kim mesela İmam Muhammed El Bakır'ın ilim halkalarından istifade edenler her biri bir dev olan Tabi'in imamlarından, etba tabi'in imamlarından birkaç isim söyleyeceğim size. Bilenler bu isimleri iyi bilirler. Ne olduklarını, kim olduklarını bildikleri için bazıları bu isimlerin İmam Muhammed'in ilmi tedrisatından geçmesine de hayret edecekler. Ata İbni Rebah, Amr İbni Dinar, Ebu İshak es Sebi, Siyer'in ve Hadis'in üstadlarından olan İbni Şihab Ezzühri, Yahya İbni Ebu Kesir bugün hangi tefsir kitabını hangi fıkıh kitabını açsanız ismine rastlayacağınız Ameş, Evzai, Meymun El-Gaddah ve ile Akhir. Hepsi Muhammed El-Bakır'ın ilim meclislerinde yetişenler. Ve bu saydığım isimler ve saymadığım daha niceleri imamdan hadis nakleden ravilerdir de almışlar imamdan hadisleri nakletmişler. Birçoğu bizim ehli sünnet kaynaklarımızda var. Ehli sünnet kaynaklarımızda imamlardan nakledilen hadisler mi var? Evet var. Peki birileri başka şeyler söylüyorlar. Ehli sünnet kitaplarında imamların naklinin olmadığını söylüyorlar. Kusura bakmasınlar. Bu doğru değil. Araştırsınlar görecekler. Sadece Muhammed el-Bakır için size söyleyeyim. Açın Ahmed bin Hanbel'in Müsnedini. Yedi rivayet göreceksiniz ondan nakledilen. Açın Hakim Nisaburi'nin el müstedrekini on nakil göreceksiniz. Peki biz kendi alanımızla alakalı konuşalım. İbni İsak'ın Es-Siresi, İbni Hişam'ın es, İbn Hişam es Taberi'nin tarihi, Zehebi'nin tarihi. Onlarca nakil gelir İmam Muhammed'den. Kim demiş imamlardan nakil yok diye? Bütün ehli sünnet kaynaklarında... Kerbela hadisesi Muhammed el-Bakır'ın nakliyle bize gelir. O da babasından İmam Zeynel Abidin'den. zaten İmam Zeynel Kerbela'nın tek şahididir erkek olarak. O nakletmiş bizim imamlarımız da bize ulaştırmışlar. Dolayısıyla bu manada da yanlış bir bilgiyi düzeltmiş olalım. Bu insanların her biri İmam Muhammed'in ilim meclisinde yetiştiler. İmam bunları yetiştirirken onlara bir güven aşılıyordu ve ilim meclislerinde sürekli onların da aktif bir hale gelmesini istiyordu bir gün o talebelerine şunu söyleyecek ilim hazinelerdedir o hazinelerin anahtarı da soru sormaktır Allah size merhamet etsin soru sorun çünkü soru sormaktan dolayı dört kişi ecir kazanır soruyu soran Öğreten dinleyen ve onları dinlerken onları seven dört zümre kimmiş soruyu soran öğreten yani cevap veren dinleyen ve onları seyrederken onları seven bunu duyan talebe durur mu? Bana soru sormayın demiyor ilmin hazineler olduğunu saklı hazineler olduğunu söylüyor. Ve bu manada da onları teşvik ediyor böyle bir zemini hazırlıyor onlara. Zemini hazırladığı için de onlar soru sorarak imamdaki o hazineleri bir şekilde saklı olan o güzellikleri alarak hayatlarına yansıtıyorlar. İşte imamın o günkü toplumu düzeltme adına sapmalara karşı mücadele verme adına İlk alanı budur talebeler yetiştirmesidir ve bu alanda sağladığı başarı da ortadadır. İkincisi halkı irşad etmesi sadece talebelerle kalmıyor umuma ait ders halkaları oluşturuyor. Yine dedesinin mescidinde haftanın belli günlerinde herkesin katılabileceği sorularını sorabilecekleri ilim meclisleri kuruyor. İmamın evinin önü nasıldır? Kaynaklar aktarıyor ben de size aktarıyorum. Görenler bazen zannederlerdi ki orada olay var diyorlar. Onlarca belki yüzlerce insan kapının önünde İslam dünyasının dört bir tarafından gelmişler. İçeriye girecekler imama soru soracaklar cevap alacaklar. Zaten o kalabalık ve o teveccüh devrin sultanı olan Hişam bin Abdulmeliki endişelendirecek. Hişam ondan sonra gerekli tedbirleri alacaktır. İmam Muhammed Elbakır halkı irşad ederken iki temel meselesi vardır. Akidevi sapmaları önlemek, ahlakı yozlaşmaları düzeltmektir. Geçen dersi hatırlayın sevgi adına güya ehlibeyti seviyoruz diye Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e dil uzatanlara karşı bir tavrı vardı onun. O günlerde Kufe'de, Bağdat'ta, Basra'da gulat Şeklinde bazı fırkalar oluşmuş. Mesela onlardan bir tanesi Mugire İbni Said El-İcli. Gulat hareketlerinden birinin başkanıdır. Hazreti Ali'yi öyle bir seviyeye çıkarıyor ki artık halife olmaz, olmaktan çıkıyor. Peygamber olmaktan da çıkıyor. Haşa ilahlık seviyesine vardıracak bir noktaya getiriyor. Duyuyor Muhammed El-Bakır bu zatı çağırıyor Medine'ye. Konuşuyor adam ne diyor biliyor musunuz Muhammed el-Bakır'a diyor ki ey imam gaybi biliyorum de ve gaybe ait birkaç tane hadise anlat bana Irak'ı senin ayaklarının altına sarayım. Bu bir vaat ve farklı bir vaat gaybi biliyorum de ve gaybe ait birkaç şey söyle Irak'ı sana diz çöktüreyim. Nasıldır imamın tavrı? öyle sert bir tavır öyle farklı bir tavır ki adamı huzurundan kovuyor ve bir daha benim adıma konuşmayacaksın diyor haberciler gönderiyor kufellere bu konuda onun sözlerine itibar edilmemesini istiyor yine duyuyor ki adam rahat durmuyor Allah Mugire İbni Said'e lanet etsin bizim adımıza yalan söylüyor ve halkı saptırıyor diye insanları uyarıyor. Ve insanlara söylediği söz şudur. Ey insanlar Allah her insana bir değer biçtiği gibi Ali'ye de bir değer biçmiştir. Siz Ali'nin değerini ne Allah'ın biçtiğinden aşağıya ne Allah'ın biçtiğinden yukarıya çıkarın. İkisini de yaparsanız Ali'ye zulmedersiniz. Söyleyen kim? Ali'nin torunu. Söyleyen kim? İmam Muhammed El Bakır. Bakın bu konuda halkı irşad ederken takındığı tavır budur. Meclislerinde insanlara ahlaki anlamda şeyler söylüyor. Onlardan da bir iki tanesini aktarayım. Mesela diyor ki kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki bir mümine dünya ve ahiret iyiliği ancak Allah hakkında Hüsnü zan beslemesiyle gelir. Hani diyor ya Efendimiz Allah'ı iyi zannedin onu söylüyor. Ona ümit bağlaması, güzel ahlakı ve müminlerin gıybetini yapmaktan sakınması Allah katında onun değerini arttırır. Müminlerin gıybetini yapmaktan sakınması. Başka bir gün insanlara diyecek ki. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize dedikodu yapmayı malı ifsad etmeyi ve başkalarına dilenmek için ağız ve el açmayı yasaklamıştır. Bunu söylüyor peki bunu söyleyen bir insan insanlara el açmış mıdır 57 yıllık hayatı boyunca İmam Muhammed Elbakır'dan bahsediyorum asla ehli beyte sadaka almak haramdır. O silsile hiçbir zaman sadakayı kendilerine almadılar. Ama İmam Muhammed el-Bakır babasından dedesinden öğrendiği bir şey vardı. Anlının teriyle geçinmek kazançların en güzelidir. Bu manada konumu alimlik olsa, hocalık olsa yapacağı iş budur. Bakın bu konuda size bir rivayet aktarayım. Muhammed İbn Münkedir aktarıyor. Bir gün diyor Medine'nin sıcak bir zaman dilimi vakit kayyule uykusunun olduğu vakit çoğu insanlar uykuda ben de o gün dolaşıyorum diyor. Bir de baktım ki Muhammed Elbakır yanında bir iki adam öğlenin o sıcağına aldırmadan tarla işlerinde uğraşıyor. Şöyle alnından terler akıyor içimden geçirdim dedim ki ehli beytten olacak. Kureyş'in ulusu olacak bu kadar dünyaya meyli olacak öyle uykusunda dahi tarlada bahçede çalışarak dünya rızkı elde etmenin peşinde olacak gideyim o zata bir şeyler söyleyeyim de onu uyarayım bizzat kendisi söylüyor bakın vardım diyor selam verdim aldı selamı ey Kureyş'in ulusu dedim böyle bir vakitte böyle dalmışsın dünyaya Ecel sana bu halde erişseydi ve sen Allah'ın huzuruna bu şekilde gitseydin halinden memnun olur muydun? Diyor ki sildi şöyle alnımdan teri döndü ve bana dedi ki keşke Allah bu halde benim canımı alsa. Ben sana ve senin gibilere el açmamak için güneşin altında helal para kazanma adına bu gayreti veriyorum. Allah eğer beni bu halde alırsa bir ibadet üzere alacak. Çünkü benim yaptığım ibadettir. Keşke bu manada Allah'ın hükmü bana erişse. Bunu söyleyince diyor o ravi, pişman oldum onu söyleyeceğime döndüm geldim. İmam Muhammed Elbakır ehli beytin imamı başkalarına yaslanarak değil kendi elinin emeğiyle geçinerek Hayatını devam ettiriyor bilmem bu konuda üzerinize alacaklarınızı alır mısınız elbette bu meclisi ben bu sözlerimden istisna tutarım ama ne yazık ki şu anda yaş 20 olmuştur 30 olmuştur 40 olmuştur halen baba parası yiyen halen ona buna yaslanarak hayatını devam ettiren yüzlerce insan var içimizde. Bu sözler onlara çok şey söyler aslında İmam Muhammed El Bakır gibi bir sözü ile bir çok şeyi hareket ettirecek bir insan bile alnın terini bu kadar önemsiyorsa buradan alacağımız çok şey var. Ve o başka bir günde şunu söyleyecek bir adam eğer dünya işinde tembelse ahiret içinde de tembeldir. Dünyaya çalışan ve ahireti unutmayan Allah'ın sevdiği kuludur. Eğer dünya işinde bu konuda sıkıntısı varsa o adamın ahiret içinde yapacağı işlerde de herhangi bir hayır olmazdır. Bunu irşad irşad ederek insanlara halka bu sözleri irşad ederek o toplumun bir şekilde seviye kazanmasını, kalite kazanmasını istiyor. İmam'ın Mücadele sahalarından ikincisi bu halkı bu manada irşad ediyor. Üçüncüsü alimlerle görüşmesi. Nasıl görüşüyor alimlerle? Bir şey söyleyeceğim belki biraz garibinize gidecek. İki zümre var o gün alimlerin içerisinde. Bir saray alimleri var bir halk alimleri var. İmam bu iki alimlerle de görüşüyor. Hem saray alimleriyle görüşüyor hem halk alimleriyle görüşüyor. Saray alimleri kim? O gün devir emevi devridir. Her ne kadar olursa olsun sultanlık da olsa dini bazı motiflerle halk yönetilmelidir. Onun için sarayın içerisinde alimler de var. O alimlerin içerisinde iyi olanları da var. Ama ne yazık ki menfaati gereği dinini ayaklar altına alanlar da var. İmam bunlardan birini gördüğü zaman... Eğer uyarıları dikkate alınacaksa o adama ya orayı terk etmesini ya da orada bulunduğu zaman hakkı söylemesini söylüyor. Bakın bir gün sözü şu olacak onlar için yani yönetimde olan Emeviler için kalemi hokkaya batırmak dahi caiz değildir. Bunu o günkü saray alimlerinden birine söylüyor. Bir kimse dünyalık olarak onlardan bir şey elde etmişse mutlaka o oranda dininden bir şeyler kaybetmiştir. Sözü anladınız mı? Bir kimse onlardan bir şey elde etmişse dünyalık olarak muhakkak dininden o oranda bir şeyler kaybetmiştir. İmam bu sözü o günkü alimlerden bazılarına söylüyor. Başka bir gün diyecek ki zalim bir sultanın yanına gidip ona Allah'tan korkmayı tavsiye eden onu uyarıp korkutan ve ona öğüt veren kimseye insan ve cin topluluklarının ecri kadar ecir onların amelleri kadar amel yazılır. Zalim sultanın önün, önünde hakkı haykırmanın ne demek olduğunu böyle beyan ediyor. Bu yönüyle de saray alimlerini uyarıyor ya orada bulunmanın hakkını verin neyse hak onu söyleyin sakın onların yanlış şeylerine fetva vermeyin her şeylerini tasdik etmeyin ya da terk edin. Başka yolu yok saray alimleriyle münasebeti böyle ya halk alimleriyle halk alimleri dediğimden kasıt kim sarayla işleri olmayan ilimle uğraşan ilim noktasına gayret eden onlarla da görüşüyor İmam Muhammed Bakır onlarla ilmi müzakerelerde bulunuyor bazen çağırıyor bazen gidiyor bazen onlar geliyor oturup ilmi müzakereler yapıyorlar size halk alimleriyle olan münasebetine dair de iki örnek vereyim iki alimimizi de çok iyi tanıyorsunuz adını andığım zaman hemen rahmetullahi aleyh diyeceksiniz Hasan-ı Basri ve İmam Muhammed Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife affedersiniz birisi bizim imamımız biri de zaten Hasan-ı Basri ki başımızın tacıdır. O ikisiyle olan münasebetini size iki rivayet çerçevesinde aktarmak isteyeceğim. Hasan-ı Basri'nin şu anda da tartışılan üzerinde çeşitli yorumlar yapılan bir kitabı var Kader Risalesi biliyorsunuz. Kader Risalesi'nde tartışma iki çerçevededir. Birincisi bu kitabın Hasanı Basriye mensubiyeti, izafeti doğru mu? Çünkü bu konuda ilmi çevrelerin bazıları kitabın Hasanı Basriye olmadığını söylüyorlar. İkincisi Kader Risalesi'nde Hasanı Basri'nin Kader konusunda yazdıkları. Ehli sünnetin akaidindeki kader anlayışına ne kadar uyuyor uymayan yönler var uymadığı için bunlar nasıl anlaşılmalı konusu iki konusu tartışılıyor ben iki konuya da girecek değilim şimdi bir rivayet aktaracağım kıyası siz yapacaksınız İki soruya da cevap olabilecek bir rivayet bu mensubiyeti doğru mu? Bu inanış ehli sünnetin akaidine ne kadar uyuyor meselesi İki mesele hakkında bize çözüm olabilecek bir rivayet. Geliyor bir gün Medine'ye İmam Muhammed Elbakır Hasan-ı Basri'yi karşılıyor oturtuyor yanına diyor ki hasan Basri Allah'ın kitabından bazı sorular sana sormaya geldim. Hasanı Basri'nin ilim noktasındaki yerini biliyorsunuz. Bilmeyenler geçen sene yaptığımız derslerden birinde onu işledik. Oraya baksınlar. Çok farklı bir insandır. İmamet noktasında, ilim noktasında zirveleri zorlayan biri. Onun Muhammed el gelip bu soruyu sorması Muhammed el-Bakır'ın ilim noktasında nerede durduğunu da bize söyler. Sonra bazı sorular soruyor İmam Muhammed el-Bakır'a, İmam da cevap veriyor. Sonra İmam Muhammed El Bakır diyor ki senin tarafından söylendiği iddia edilen bir söz duydum. Onu sen mi söyledin yoksa sana iftira mı atıyorlar? Soru bu kim soruyor bunu? İmam Muhammed Hasanı Basri'ye soruyor. Bakın bir edep öğretiyor bize bir söz duydunuz bir alimden birinden şundan bundan. Hemen o söz üzerine bina etmeyin bir şey hüküm söylemeyin. O alimi ya da o sözün sahibini bulun, o sözü ona sorun, sözü söyleyip söylemediğini ondan duyun, ona göre söyleyin. İmam Muhammed Elbakır onu söylüyor Hasan-ı Basri'ye. Senin tarafından söylendiği iddia edilen bir söz duydum. Onu sen mi söyledin yoksa sana iftira mı atıyorlar? Hasan-ı Basri merak ediyor nedir diyor o, o soru. İmam diyor ki. İddiaya göre sen söylemişsin ki Allah kulları yarattı ve işlerini bağımsız idaresine bıraktı. Yani kulun fiilleri Allah'ın iradesinden bağımsızdır. Hasan-ı Basri bu sözü duyunca bu soruyu sen mi söyledin diye sordu ya ne dedi? Sessiz kaldı. Çünkü buna ait bir şey aslında kader risalesinde hasan Basri söylemişti. Bizati bu kadar net olmasa da kulun fiillerini Allah'ın ilmiyle ayrı değerlendirmişti. Çok ilmi bir mesele olduğu için oraya girmeyeceğim. İmam Hasan el Basri sessiz kalınca İmam Muhammed el Bakır ona dedi ki sakın kulun amellerini Allah'tan tamamen Bağımsız işlediği inancını benimseme. Bu inancın adı tevhiz inancıdır. Sakın buna sapma. Çünkü Allah zayıflık ve gevşeklik göstererek kullarının işlerini kendilerine bırakmamıştır. Zulmederek onları günaha da zorlamamıştır. Cümleyi anladınız mı bir daha söyleyeyim mi? Sakın tevhiz inancını benimseme. Yani kulun amellerini. Allah'ın bilgisinin dışında değerlendirme. Çünkü Allah zayıflık ve gevşeklik göstererek kullarının işlerini kendilerine bırakmamıştır. zulmederek ederek onları günah işlememeye de zorlamamıştır. İşlemeye de zorlamamıştır. Burada Muhammed el-Bakır'ın kader meselesinde söylediği söz tam da ehli sünnet inancının sözüdür. Allah her şeyi bilir bir yaprak dahi Allah'ın bilgisinin dışında kıpırdamaz ama insana cüz'i iradede verilir. Cüz'i iradenin verilmesi Allah'ın o fiillerden habersiz olması anlamına gelmez. Bilmesi ben ne yapayım ya Rabbi sen yaptın ortaya bu çıktı diye insanın bir söz söylemesini de gerektirmez. Bilmek ayrı bir şey Rabbimizin bilgisinin ezel ve ebed noktasında olması ayrı bir şey. Kula verilen cüz-i irade ayrı bir şey. imtihan ayrı bir şey. O imtihanın karşılığında ceza ve mükafatın azabın ya da mağfiretin gelmesi de ayrı bir şey. İşte söylen söylenen de odur. Hasan el-Basri bu sözü alıp gidiyor. Ne diyor bilmiyoruz ondan sonrasını. İkinci rivayet aktarayım size. İmam Ebu Hanife ile olan münasebeti İmam bugün Medine'ye geliyor Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh hepimizin imamıdır biz ona çok şey borçluyuz Geliyor Medine'ye Muhammed el Elbakır'ı ziyarete Muhammed Elbakır onu da karşılıyor Sonra ona diyor ki sen diyor bir şeyleri aklınla söylüyormuşsun kıyas yoluyla Dedemin şeriatına aykırı şeyler ileri sürüyormuşsun. Doğru mu? İmam Ebu Hanife'nin haberi böyle gelmiş Medine'ye. O orada bir mektep oluşturmuş. R'ye dayalı bazı şeyler söylüyor ama onun ölçüleri var o ayrı bir mesele. Çok farklı şeyler söylüyor. Ama İmam Ebu Hanife'nin o söyledikleri Medine'ye Muhammed Bakra böyle ulaşıyor. Sen akılla hareket ediyormuşsun. Kıyasla. Dedemin şeriatını iptal musun? doğru mu diye soruyor. İmam Ebu Hanife'nin sözü şu. Ey imam sen kendi hak ettiğin yere ben de kendi hak ettiğim yere oturayım. Sonra İmam Muhammed Elbakır'ı odada bulunan yüksekçe bir divanın üzerine oturtturur. Kendisi de imamın dizlerinin önüne oturtturur. Edebe bakın. Büyüklerin dünyasından birbirlerinin kıymetini bilmelerine bakın. Muhammed Elbakır yukarıda İmam Ebu Hanife tam onun dizlerinin önünde. Diyor ki nasıl ki deden hayatta iken sahabe dedene hürmet gösterirdi. Şimdi biz de aynı hürmeti sana göstermeliyiz. Hele bir otur. O tutturuyor. Ondan sonra İmam Ebu Hanife diyor ki ey İmam Muhammed sana üç konuda Soru soracağım bana cevap ver bakalım ben dedenin nasıl dinini kıyas yoluyla değiştirmişim bu iddia doğru mu değil mi Sorduğum bu üç soru çerçevesinde sen bana cevap ver ondan sonra kanaatini söyle tamam mı tamam diyor soruyor İmam Ebu Hanife diyor ki erkek mi daha zayıf yoksa kadın mı İmam Muhammed cevap veriyor diyor ki tabii ki kadın peki diyor senin deden Kur'an'dan aldığı ayetlerle mirasta erkeğe iki kadına bir pay vermedi mi? Evet verdi. Eğer ben aklımla hareket etseydim kadın zayıf olduğu için kadına iki erkeğe bir verilmesini isterdim. Ama ben aklımla değil dedenin şeriatınla hükmettim ve onu kabul ettim. İkinci soruyu soruyor. Söyle ey imam. Namaz mı daha üstün yoksa oruç mu? İmam diyor ki elbette ki namaz. Peki senin deden demedi mi? Hayızlı bir kadın temizlendikten sonra namazı kaza etmesin orucu kaza etsin. Eğer ben aklımla hükmetseydim derdim ki namaz oruçtan daha üstün olduğu için Namaz kaza edilsin, oruç kaza edilmesin ama ben bunu söylemedim. Çünkü dedenin şeriatına bu manada teslim oldum. Üçüncüsü. Söyle diyor ey imam. Çok affedersiniz. İdrar mı daha neciz yoksa meni mi? İmam Muhammed diyor ki: "Elbette ki meni." Peki senin deden yine affedersiniz onu söylemem lazım. Bir insandan İdrar çıkınca abdest alınmasını meni çıkınca gusl alınmasını söyledi. Eğer ben aklımla hareket etseydim idrardan sonra abdest gusul alınmasını meniden sonra abdest alınmasını söylerdim. Ama ben aklımla değil dedenin şeriatine teslim olarak amel ettim. Üç soruyu İmam Ebu Hanife söyleyince ve böyle cevaplayınca kalkıyor ayağı Muhammed Elbakır. Sarılıyor imama öpüyor ona onu tebrik ediyor ve söylediği sözün doğruluğunu o da tasdik ediyor. Dolayısıyla İmam Muhammed Elbakır iki örnekte görüldüğü gibi insanların itibar ettiği alimlerle de böyle bir münasebeti var. Yani sadece kendi dünyasıyla sınırlı tutmuyor. Alimlerin bu manadaki ıslahını toplumun ıslahı olarak kabul ettiği için böyle bir iş yapıyor. Gelelim dördüncü alana. Yöneticileri uyarması sükûnete tavır değil miydi tavır? Evet. Ama buna rağmen ortada bir sıkıntı varsa onu yapıyor. İmam Zeynelabidin'in vefatı Hicri 95. İmam Muhammed el-Bakır'ın vefatı Hicri 114. 19 yıl babasından sonra kendi hayatı var. O 19 yıllık süreç içerisinde 4 yönetici görüyor. Geçen ders daha detaylı anlattım oralara girmeyeceğim sadece isimlerini söyleyeceğim. Süleyman bin Abdülmelik, Ömer bin Abdülaziz, Yezid bin Abdülmelik, Hişam bin Abdülmelik. 4 tane sultanla aynı devri yaşıyor İmam Muhammed el Bakır. Bu dört tane sultan ki biri sultan değil haşa biri halifedir Ömer i̇bn Abdülaziz. Onun devresinde bambaşka bir hayatı var. Onunla farklı bir münasebeti var. Nasıl bir sevgi beslediklerini söyledik. Diğer üç sultanla da hep sıkıntıları var. Hişam bin Abdülmelik zamanında da o sıkıntı üst düzeye çıkıyor. Şimdi şöyle bir soru sorayım size. Bir insan birinden iyilik gördüğü zaman hele bu biri... Devlet başkanı ise ondan ihsan adına şeyler gördüğü zaman uyarmaya cesaret gösterebilir mi? Çoğu insan gösteremez. Ama İmam Muhammed Elbakır İslam'ın 5. Raşit halifesi olarak tarihe yazılan Ömer İbnül Abdülaziz'i dahi birçok konuda uyarıyor. Ve ona bazı şeyler söylüyor ki Ömer İbnül Abduraziz alıp onları başına koyuyor. Geçen ders söyledim size ne demişti onun yanından ayrılırken Ömer İbn Abdülaziz ondan bir tavsiye istemişti. Sana Allah'tan korkup sakınmanı elinin altındaki tüm yaşlıları baban küçükleri oğlun yaşıtlarını ise kardeşin gibi görmeni tavsiye ederim. O kadar memnun olmuştu ki Ömer İbn Abdülaziz bu tavsiyeden demişti ki vallahi bize bütün hakikati içeren bir nasihatta bulundun. Eğer söylediğini yerine getirirsek ve Allah bunu yaparken canımızı alırsa muhakkak ki hayra ulaşmış oluruz. O bir tavsiyede bulunuyor o da tavsiye cevap veriyor. Başka bir gün Ömer İbni Abdülaziz'e şunu diyecek Allah'tan kork ve önüne iki seçenek koy. Rabbinin huzuruna çıktığın zaman bunlardan hangisinin seninle beraber olmasını istediğine bak onu yap. Hangisinin seninle beraber olmasını istemediğine bak ve ondan uzak dur. Senden öncekilerin elinde kalan onlara hiçbir yararı dokunmayan bir mala rağbet edip senin de eline geçmesini ümit etme. Ömer İbn-i söylüyor dikkat edin. Ey Ömer Allah'tan kork ve kapılarını tebaana sonuna kadar açık tut. Sana ulaşılmasını kolaylaştır. Mazluma yardımcı ol. Zalimi ise zulümden koru. İmam Muhammed'in Ömer İbnül Abdülaziz'e tavsiyesi. Peki Ömer İbnül Abdülaziz gibi bir insana bunları tavsiye ederken biraz önce adını andığım diğer sultanlara karşı sessiz mi kaldı? Hayır. Bakın Yezid bin Abdülmelik'e ne diyor? İmamlık ancak şu üç haslete sahip kişinin hakkıdır haramlardan alıkoyanın ve takvası olanın öfkesini kontrol etmesini sağlayanın ve hilme sahip olanın yönettiği kimseler üzerinde güzel bir otorite kurup halkına şefkatli davranan bir baba gibi olanın üçü de sizde yok İmam bunu söylüyor uyarısı bu üçü de sizde yok diyor çünkü imam olabilmesi için halife olabilmesi için onun aldığı o terbiye o ilim bunların böyle olmasını ona telkin ediyor. Susabilir mi? Zulüm karşısında haksızlık karşısında susunca ne olacağını imam bilmez mi? Onun için en gür sedasıyla bunu söylüyor. Başka bir gün Yezide mi söyledi Hişama bilmiyoruz. Ama o ikisinden birine imamın ümmet üzerindeki hakkı. Onu dinlemeleri ve itaat etmeleridir. Ümmetin imam üzerindeki hakkı ise gelirleri onlar arasında eşit olarak taksim etmesi ve rayeti altındakileri adalete uygun olarak yönetmesidir. Bu da imamın onlara bir uyarısıdır. Şimdi imam bunları yapmış yöneticileri uyarmış alimlerle görüşmüş. Halkı irşad etmiş talebeler yetiştirmiş 57 yıllık bir hayatı var İmam Muhammed Elbakır'ın bu saydıklarımı 19 yıl babasının vefatından sonraki süreç içerisinde yapmış ortada salih bir cemaat oluşturma gayretini ortaya koymuş 60 toprağa tohumları kendisi göremeden de şehit olarak bu dünyadan ayrılmış onun ektiği tohumlar Yüzlerce sene sonra meyve vermeye başlamış zaten netice hesabı yapsaydı yapabilir miydi İmam Muhammed Elbakır bunlara hiç takılmadan bunu yaptı en son Hişam bin Abdülmelik'in zehirleterek onu yatağa düşürmesiyle bu iş nihayete erdi Allah aşkına düşünebiliyor musunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hayber'de yediği bir etle şehit olarak gitti biz öyle inanıyoruz o etin verdiği acı, o etin verdiği zehir birkaç sene sonra Efendimiz'de farklı bir biçimde etki göstererek aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i dünyadan öyle götürdü. Hazreti Ebubekir Bekir eceliyle vefat etti Efendimiz'den iki buçuk sene sonra. Hazreti Ömer şehit olarak mecusi bir köle tarafından mihrapta hançerlenerek gitti. Hazreti Osman asiler etrafını sardı. Kur'an'ın başında kılıçlarla doğruyarak onu şehit ettiler. Hazreti Ali bir cuma günü sabah namazına giderken Abdurrahman İbni Mülcem isimli bir haricinin kılıç darbeleriyle şehit olarak bu dünyadan gitti. Hazreti Hasan hanımı Cade Binti Eş'as İbni Kays'ın zehirlemesiyle bu dünyadan gitti. İmam Hüseyin Kerbela'da kılıçlarla doğrandı. İmam Zeynel Abidin zehirlenerek gitti, İmam Muhammed el El-bakır zehirlenerek gitti. Nasıl bir aile ki bu aile en büyük bedelleri ödemişler ve her birisi dünyadan böyle çekip gitmiş. E ne olacak seviyesi bu kadar ali olanın ölümü de böyle güzel olacak. Ölümü böyle olanın akıbetinin ne olacağını da varın siz tahayyül edin. Yaralanmış yatağa düşmüş. Oğlu Caferi Sadık'ı çağırıyor. Diğer akrabaları ve ehli beytin mensupları. Onlara bir vasiyette bulunuyor. Vasiyetin ilk maddesi namazdır. Namazı onlara vasiyet ettikten sonra sözü şuraya getiriyor. Ey oğlum diyor. Şuradaki cübbeyi görüyor musun? Görüyorum babacığım. Yıllardır o cübbenin içerisinde ben Allah'a itaat ettim. Allah'a ibadet ettim. Şimdi istiyorum ki Rabbimin huzuruna yürürken o cübbem şahidim olsun. Onunla kefenleneyim, onunla Rabbimin huzuruna gideyim. Ölürsem beni o cübbemle kefenle. Vasiyetini yapıyor, vefat ediyor. Caferi Sadık babasını kendi elleriyle yıkıyor. Ona kefenliyor o cübbeye ve nereye defnediyor? Baki kabristanlığına şöyle bir girdiğiniz zaman hemen girişin sağında ehlibeytin Beyt'in mezarlığı var. Hazreti Abbas orada, Hazreti Fatıma orada, Hazreti Hasan orada, İmam Zeynel Abidin orada, Muhammed El Bakır da hemen orada. Yıllar sonra Caferi Sadık da oraya gelecek. ehlibeytin Beyt'in mezarlığı öylece orada, o güzel mekanda, Gidenlere çok şey söyleyen bir halle halen bir mektep vazifesi görecek Allah onlara ebeden rahmet eylesin bizleri de yollarından ayırmasın bir tavsiyesi var talebelerine o tavsiyesini okuyarak sözlerimi noktalayacağım hani biz de yüzlerce sene sonra ehli beyt mektebinin talebesiyiz ya sanki imam bize söylemiş biz ondan duyuyormuşuz gibi bir talip edasıyla dinleyelim ve bakalım imam bize nasıl bir yol göstermiş ki talebelik adına çıktığımız bu yolda imamın bize söylediği çerçevede yeniden hayatımızı gözden geçirelim. Ey cenneti isteyen uykun ne kadar uzun Bineyin ne kadar yorgun himmetin ise ne kadar gevşek Allah için sen ne biçim talipsin? Matlubunu ne biçim istemektesin ey cehennemden kaçan bineğin ne de şevkle ona doğru koşuyor seni ona götürecek şeyleri ne de hırsla kazanıyorsun ey üç günün çocuğu biri doğduğun gün biri kabre konulacağın gün ve biri de kabirden çıkıp Rabbinin huzuruna varacağın gün. Ne büyük gündür o gün. Ey göze hoş gelen görüntüleri ve su kenarına çökmüş develeri olanlar. Neden cisimlerinizi bakımlı ama kalplerinizi harap görüyorum. Neden elbiseleriniz bu kadar güzel ama kalpleriniz bu kadar harap. Allah bedenlerimizi de yüreklerimizi de İmamın söylediği gibi güzellerden kılsın. Bizi sadece şeklin adamları etmesin. Ruhlarımızı, kalplerimizi güzelleştirsin. O güzelliğimizi de dışa yansıtsın inşallah. Vâhirü dâvâne enel hamdülillahi rabbil Rabbi El Fatiha.